Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar Bugün Anus'i tefsirinden Ma'u suresini işleyeceğiz Birinci ayet kerimede Erayit ellezi yükezzibu bittin Dini inkar edeni, dini kabul etmeyeni gördün mü? Bilir misin bu kimdir? İstifamın uride bihi teşvikus zami'i ila tarifil mükezzibi. Bu erayite ellezi yukezzivu bittin ayetinin başındaki elif yani bu cümle istifam cümlesidir. Elif istifam edatıdır. Uride bihi bununla murad edilmiştir. teşvik zami'i dinleyen, işiten kişiyi teşvik etmek murad edilmiştir. İla tarifil mükezzibi. İnkar edenin bilinmesine, inkar edenin bilinmesine, e, inkar edenin kim olduğu konusunda dinleyiciyi teşvik etmek murat edilmiştir bu soru ile. ki Bu durum مِمَّ يَجِبُ عَلَى الْمُتَدَيِّنِ لِيَهْتَرِزَ عَنْهُ وَاَنْفِي عَلِيْهُ Hiç şüphesiz bu durum bu e, durum Mütedeyyin olan, yani dindar olan, dini gerçek manada yaşayan kişinin, bu nitelikteki kişiden ve bunun eylemlerinden sakınmasının gerekliliğini ifade etmektedir. وَفِهِ اِيْدَنْ تَعْجِبُ مُنْحُ Yine bu ayet-i kerimede, o dini inkar eden kişiye yönelik olarak bir şaşkınlık söz konusudur. Yani insan nasıl olur, genav-ı hakkın göndermiş olduğu dini, hak dini inkar eder. Ona da bir şaşkınlık ve bir hayret vardır. Bu hayreti ifade etmektedir bu ayetselme. Vel hitabu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme evli kulli men yasruhu lehu evet lehu lehu Vel hitabu buradaki kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hitap öncelikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'edir. Evli kulli Veyahut da e, bu kitabı Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü bütün insanlara yöneliktir. Çünkü zaten e, gördün mü derken Hz. Peygamber'e hitap ne kadar yönelik olsa da onunla, e, peygamberle birlikte bütün insanlara, bütün Müslümanlara da yöneliktir. Ve rü'yetü, bu ayet kerimedeki rü'yet kelimesi, erayite yani aslı masdar hali, rüyettir biliyorsunuz. Bima'nel ma'rifetil müteaddiyeti li vahidin. E, bir kişinin bilmesine yöneliktir. Ve kala'l-hufi yecüzü en yekune besariyeten ve alal veçeyni yecüzü en yetecevveze bizzalike anil ikhbari feyekunum muradu biyareyte akbirni. El-hufi bu Alimlerden birisi e, diyor ki, Yacuzu entekune basariyeten. Bu görme işi, bilme işi ya gözle olur ve aler bu iki vecihe göre, yani ikinci vecihe göre bir gözle görürsün. Bir ikinci vecih daha var. O nedir? O da haber haberdir. Yani görmesin de birileri sana anlatır, sen de o şekilde bilirsin. Ve yacuzu biz bizariki anil ihbari. Bununla haber vermenin de caiz olduğu görülmektedir, görülür. Caiz olur. Feyakunul <gülüyor> muradu, bu takdirde ayet kelimenin muradı bir erayite, erayite kelimesiyle erayite e, ifadesiyle ayet kelimenin muradı şu olur. Ekbirni, <gülüyor> bana haber ver. Vahinevzim, tekunu müteaddiyeten li isneyni. Yine bu durumda iki kişi arasında da e, bu ifade kullanılabilir. Tek kişi için de kullanılabilir. Gördün mü? Veya gördünüz mü şeklinde iki kişi arasında da kullanılabilir. Evveluhuma el-musilu ve sanihim mahzufun. Ellehuma el-mansulu ve ve Birincisi ellezî yekzibu bid Yani bu dini inkar eden kişiyi gördün mü? Sen gördün mü? şekindedir. Ve sanihima mahsufun ikinci durumda da e, ikinci durum olan e, husus da yani siz sizler e, ey bütün insanlar ey bütün müminler siz bu durumu gördünüz mü? Bu ifade mahsustur Takdir ruhu, bunun takdiri şudur. Men hüve, o kimdir? Erayete gördün mü? Men o kimdir? O inkar eden kişiyi gördün mü? Bu men ifadesi. Ayet-i de has verilmiştir. Ev, eleyse müstehikken ile azabi Yani veyahut da şu manayı ifade etmektedir. Ereite menhüve e, şeklinde olabilir. Bunun kim olduğunu biliyor musun? Bunun kim olduğunu cevabını Cenab-ı Hak zaten veriyor. Kimdir bu? Ellezi yükezzebu bittin. Dini inkar eden kişidir. O kişi dini inkar edendir. Ev, eleyse müstehikken l-azabi veyahut da e, o kişi azaba müstahak değil midir? Yani e, erayite erayite elaysa müstahıqqan lilazabi ellazii kezibu din şeklinde anlaşılır. Ve din din kelimesine gelince el ceza din karşılık demektir. Ve huwa ma manihi. Bu manalarından bir tanesidir. Ve minhu كَمَا تَد۪ينُ تُدَانُ Nasıl bir dine sahip olursanız, o şekilde karşılık görürsünüz. Yani nasıl yaparsanız, ne yaparsanız, onun karşılığını görürsünüz. كَمَا تَد۪ينُ تُدَانُ manası bu. Nasıl yaşarsanız, nasıl amel ederseniz, onun karşılığını görürsünüz. وَفِيهِ <gülüyor> manahu Zefinama o kabulü mücahid'in yine bu anlamda mücahidin tabiinden mücahit müfessir tabiinden mücahidin bir sözü var. El hisabu din demek, hesap demektir. Ee, yani hesap e, verme gününü Cenab-ı Hakk'a hesap vermeyi inkar eden kişiyi gördüm manasına da geliyor. Er El-islam Yahudda İslam'ı inkar eden kişiyi gördüm ayet-i kerimanın manası buna göre olur. Kemahu var eşur Meşhur olan manada budur, yani İslamdır. Ve la alehu muradu menfesere bir Kur'anı mümkündür ki bunu Kur'anla tefsir eden kişinin muradı muradi ve keza menfeserahu kâibini Abbasın bir <gülüyor> hukmilahi, azze ve celle. Bir kısım insanlar araytılazı yükezi bu bittiğin, yani bir Kur'an Kur'an'ı inkar edeni gördüğümüz şekilde de tefsir etmişler. Çünkü dinin temeli, dinin kaynağı, dinin esası Kur'an'dır. Veya şöyle de tefsir edilmiş: Memvekeza memfasarahu ke ay bin abbasin bi hukmullahi azze ve Allah'ın hükmüyle de din kelimesi ifade edilmiş, tefsir edilmiş. O durumda mana ne olur? Allah'ın hükmünü inkar eden kişiyi Gördün mü? Bilir misin? Bu kimdir? Bunu tanıyor musun? Manasında. El-favu fi kavlihi fezâlikellezi yedû'l yetim Buradaki fe yani cümlenin başındaki fe fezâlikellezi yedû'l yetim bu fe kıylel-i <gülüyor> sebep anlamındadır. İşte bu kişi bu, bu kişi dini inkar etmekle e, yetim insanları da itip kalkmaktadır. Ve mağarada muhsebemin bundan sonra sonraki de muhseb, yani sebepin e, hangi şey üzerine olduğunu bildirmektedir. Muhsebün anit teşvikillesi delli aleyhi el kelamu sabuk. Önceki şey, e, zaten bunu önceki cümle zaten bunu ifade ediyor. Vakıla vakia'tun fi cevabı şartin mahsufin. Bir de denilmiş ki, mahsuf bir şartın cevabına vaki olmuştur bu fa. Fe zâlikellezi, oradaki fe, mahsuf hasfedilmiş, hasfedilmiş bir şartın cevabı üzerine gelmiştir. Allah önüne bu durumda zarike ifadesi, müptedevin ve mevsulu ellezi kelimesi, yani isim mevsul olan da olur. Zâlike, müptede, ellezi, haber olur. Fezalike zâlike ellezi haberi. Vel mana, o zaman mana ne olur? Hel areftel lezi bu bil cezai. Karşılığı, karşılık gününü, karşılığı inkar eden kişiyi tanıyor musun? Mana bu olur. El bil İslami veya İslam'ı inkar eden kişiyi tanıyor musun? İnlem tarifu fezalikellezi bu bizalike. Eğer bunu bilmiyor musun? Ama şimdi onu tarif ediyor. İnlem tarifu fezalikellezi bu bizalike. İşte o kişi, yani ayet-i kerimenin başında dedi ya, اَرَيْتَ اللَّذ۪ي يُكَزِّهُ بِدِّينَ فَزَالِكَ اللَّذ۪ي ol الْيَت۪ينَ Bu dinin inkar kimdir? Dinin inkar eden, yetime kötü davranandır. فُوَلَّذ۪ي ol الْيَت۪ينَ Yetimi iten, kakan, yetime kötü davranan Ey yetfahu دَفْعَنْ عَنِفَنْ Onu tiksinerek uzaklaştıran kişidir. İksinerek, itekleyen kişidir. Ve ruhu zecren kabihan. Kötü bir şekilde engelleyen. İkiyor, kakıyor, kötü davranıyor. Ve bu dua, ismi işareti, ismi işaret neydi? Ellezi. Ellezi kelimesi konulmuştur. Mevdiat damiri. Yani önceki ayet kelimede dedik ya, fezalike e, rayite menhüve ellezi bu bittin. Mevdi damiri zamirde zaten o inkar edene gidiyor. Lid delaleti ara tahkiri. Tahkire delalet etsin diye. Tahkire ellezi ifadesinin getirilmiş olması, zamirin yerine. Bu, bu nitelikteki kişinin aşağılanmasına delalet etmesi. Fezalike, işte bu, ellezi, o kişi, yadu'ul yetim, yetime kötü davranandır. Bunu iyi tanı manasına veriyor. Ve kire denilmiş ki, lil iş ari. Bildirmek içindir. Bir ailedir, hukmi eyden. Daha önce geçen hükmü bildirmek içindir. Yani kimdir bu yetime kötü davranan? Dini inkar edendir. Dini kabul etmeyendir. Burada dikkat edeceğimiz husus değerli arkadaşlar. Yani demek ki dinin temelinde olmazsa olmaz şartlardan birisi merhamette olmaktır, adalette olmaktır, insaflı olmaktır. Fakirlerin, yoksulların hukukunu gözetmektir. Yani din dediğimiz genel anlamda İslam Kur'an dediğimiz zaman onun en önemli prensiplerinden birisi bu husus olmaktadır. Efilitiyani bir <gülüyor> mefsuri, ismi mefsurun getirilmesinde mineddelerati ara tahakkuku sivati manaya O e, ismi mefsurun getirilmesi yani araitellezi yukezzibu ellezi getirildi orada. Ondan sonra fezalikellezi ol uyetim getirildi. Her ikisinde de Niye bunların hepsi bu iki kez böyle ellezi, ellezi getirildi? Burada da şunu ifade ediyor ki kendisinden sonra gelen cümleyi iyice gerçekleştiriyor, iyice o cümle üzerinde iyice vurgula bulunuyor. Ve kara Aliyun Keramallahu Talabe Chehu ve Hasan ve Buraja ve Yemaniyu ya ya da o de ya da o şekilde okumuşlar bir takfifi takfifle ve yetrukul yetime ve la yuhsinu ileyhi ve yecfuhu yani yetimi terk eder kendi haline bırakır ne hali varsa görsün, hiçbir insanlıkta iyilikte bulunmaz ona ve la yuhsinu diyor ona iyi davranmaz ve yecfuhu ona kaba çirkin eziyet eder kaba ve çirkin bir şekilde eziyette bulunur cefa diyoruz ya Türkçede ve la yahuddu ala ta'amin miskin hatta teşvik etmek, teşvikte bulunmak. Yetimin e, doyurulmasına teşvikte bulunmaz. Ve la yahuddu ey la yeb'asu ahaden min ahlihi ve gayrihim minel Bu bu evet. E, kendi أهلinden veya başka zengin olan kişilerden hiçbir kimseyi e, o yetimin yoksulun doyurulmasına teşvikte bulunmaz. Ala taamil miskin yetimlerin doyurulmasına, e, bezli taamil miskini yani yetime bol bol vermek, bol bol vermekte. Ve hubble ve ma yetenavero minel gazai. O taam nedir? Gıda türü şeyleri e, içeren e, e, hususlardır, şeylerdir. Yani gıda niteliğinde, giyim niteliğinde, açtı işte ayakkabı niteliğinde olan şeylerin tümüdür. Ve tabiru bir taami duneli taam. Niye ta'am kelimesi kullanıldı da it'am kelimesi e, it kelimesi kullanıldı da ta'am kelimesi kullanılmadı? Mea ihtiyacıhi, ihtiyacından dolayı, bir takdirin mudafi, bir muzafa, e, muzaf takdirine ihtiyacından dolayı, kema eşarna ileyhi, biz ona daha önceden işaret ettiğimiz gibi, bizim de işaret ettiğimiz gibi, li iş'ari bi ennel miskineke malikun lima ya'tilehu, Sanki e, o miskin kennehu malikun lima ya'tilehu ona verilen şeylere onun verdiği şeylere sahiptir manasında. Cenab-ı Hakkın şu sözünde ifade edildiği gibi yani o vereceği şeylerin sahibidir. Yetim zenginin vereceği şeylerin malın, mülkün, paranın sahibidir. Bu ne demektir? Yani onda bir hakkı vardır. Nitekim bu ayet de söyleniyor, söylüyor. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَا ı Hakk'ın şu ayetinde ifade edildiği gibi فِيَنْ وَالِهِمْ Onların mallarında, yani zenginlerin mallarında vardır. حَقٌ Bir hak vardır, bir pay vardır. Yani o pay, o zenginin malında olan, fakirin hakkı, payı, zenginin değildir. Fakirin hakkıdır, fakirin malıdır. فِيَنْ وَالِهِمْ حَقٌ vel mahrum. Onların mallarında dilenen, isteyen ve istemeyen, mahrum olan, her şeyden mahrum olan, istemeyen kişi için bir hak vardır, bir pay vardır. E bu pay zorunlu olan bir paydır. Yani zenginin malındaki o pay, o hak zenginin değildir, fakirin hakkıdır. O mal, zenginin malında bulunan, vermesi gereken o mal fakirin hakkıdır. Zenginin onda hiçbir hakkı yoktur demek istiyor. Ve bu beyanın şiddeti istiqamı bu ifade fi anwalin hakkın lsa'il ve mahrum ifadesi yani yetimlerin, yoksulların e, aşırı derecede hak etme e, hak hak e, ehli olduklarını yani onların o yetim ve yoksul insanların zenginlerin mallarında hak sahibini hak sahibi olduklarını beyan etmektedir. Vefih işaretin lin nahi alil anil Burada yine veya yhudu ala taamin miskin ve yine e, fi envarim hakkum nisa'il ve mahrum ayetlerinde şuna da bir işaret söz konusu vardır. Minnetten, minnette vermekten de e, sakındırmaya yönelik bir işaret vardır. Yani tabi caizse al işte ben bunu sana veriyorum. Al defol git şeklinde bir minnetle bakışta işte ben sana verdim deme hakkımız yok. Yani bu ayet ayetler şunu ifade ediyor, şunu bildirmek istiyor ve fihi işaretün lilmeh bilnehi anil imtinal. Minnetle vermekten mehmetmeye yönelik bu ayetlerde de bir işaret vardır. Yani minnet etmeyin. Başına kalkmayın. Sen adam mı oldun? Ben sana düne kadar para veriyordum, mal veriyordum, mülk veriyordum. Böyle bir şey sakın olarak söylemeyiniz demek istiyorum. Ve denilmiş ki yine et ta'amuhuna bimânel it'ami Ta'am kelimesi it'am anlamındadır. Yani yedirmek manasındadır. Yani bir, yet, yetimi yedirmezler, bir de yetimin yedirilmesine teşvik etmezler. Hem kendisi yedirmiyor, hem de başkalarını yedirtmiyor. İki, iki manada ta'am olursa ee, yukarıda zaten وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ miskin <الْمِسْكِن> bu ta'am kelimesinin itan manasında, yedirilmesine teşvikte bulunmaz. Yani hem kendisi yapmıyor hem de başkalarının şey yapmıyor. Ve Kelam-ı Râgıbi el-İsfahani diyor ki مُحْتَمِنُ رِزَالِكَ e, bu e, ayet-i kerimede عَلَى تَعَامِ miskin <الْمِسْكِن> ta'am kelimesi itan manasına da geliyor. Yani hem kendisi vermiyor hem hem başkalarının vermesine önaya kormuyor, yardımcı olmuyor. Falay ihtiyacu ile takdirin limudağın burada artık bir başka bir kelimeye bir başka izafe edilecek bir kelimeye ihtiyaç yoktur. Niye? Çünkü tam kelimesi hem başkalarını yedirmeye teşvik etmek, hem de kendisinin vermesi manasını ikisinde ifade ediyor. Dolayısıyla başka bir izaha gerek yoktur demek istiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ O namaz kılanlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَ hum اَنْ سَلَاتِهِمْ Sahun arkadaşlar, gafilun manasında. Onlar namazlarından gafil diler. اَيْ Burada da zaten ifade etti. غَيْرُ مُبَال۪ينَ Yani değer vermeksizin namazlarını yaparlar. Biha o namaza. O namaza değer vermeksizin gafil bir şekilde vazife savmak, kabilinden e, gereği gibi namazın hukukuna riayet etmek için, okuduklarını e, içselleştirmeden e, öyle işte, e, tabi caizse biraz sonra gelecek zaten e, tabi caizse e, bir tavuğun bir e, horozun yerden e, taneleri gazalaması gibi kafasını secdeye hor kaldırır. Yani ne yaptığını kendisi de pek fazla bilmesin. Gayri mübaline hatta Gayru Mubaline Bihah, hatta kafotu hun birküllyet. Ya o namaza hiç değer vermezler de onu tamamen terk ederler. Seft etmek arkadaşlar, terk etmek demek birküllyeti tamamıyla Ev yuhrucu vaktaha vehuta vaktini çıkarır, vaktini alayet etmez. Ev La Yusallu Bihah, Kemasallahar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vsseler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının kıldığı şekilde veyahut da o namazı kılmazlar. Apayrı bir şey kılanlar demek istiyor. Bakın, biraz önce söylediğim ifadeyi de söylüyor. وَلَكِنْ يُنْقِرُونَهَا نَكْرًا Yani o namazı gagalarlar. Ne demek? Yani bir tavuk, bir horoz, bir ördek nasıl gagalayarak yemleri öyle vurur, kaldırırsa onlar da kafalarını secdeye kollar, kaldırırlar. Kollar, kaldırırlar. Rüküye giderek kalkarlar. Ne yaptıklarını kendileri de bilmez. Yani burada şunu ifade etmek istiyor ki böyle tıpkı tavuğun taneyi gagaladığı gibi namaz kılmayın. Adam gibi namaz kılın. Peygamber nasıl namaz kılıyorsa, ashabı nasıl namaz kılmışsa o şekilde namaz kılın demek istiyor. Vela <gülüyor> ne? haşyet duymazlar, üşkerti duymazlar. Yani ben Allah'ın huzurundayım. Ben şu şu şu ayetleri okuyorum. Bu ayetlerin bana söylemiş olduğu bir takım anlamlar var. Bunları hiç dert edinmezler. Ve yencidûne fîha laubali davranırlar o namazda. Ve yettehimûne şüphelenirler. Ne yaptığını bilmiyor ya. İki mi 5 beş mi kıldın, sekiz mi kıldın, bir mi kıldın, tahiyyata oturdum mu, oturmadım mı? Hiçbir şey bilmez. Ve fî kulli min minel efkâri e, e zalike mimma e, Ve efkâr", e, e, namaza uygun olmayan münasip olmayan düşüncelerle dolaşırlar yani namazda, kendisi namaz kılıyor, namaz kılıyor, ama alışveriş yapıyor, okula gidiyor, ticarette uğraşıyor, tarlaya gidiyor, bağa gidiyor, bahçeye gidiyor, aklı evde, kalbi evde, beyni evde, gönlü evde, ticaret eşyasında, onu demek istiyor. Ve وَعَدٍ مِنَ الْاَفْكَارِ Her türlü e, fikir vadilerinde dolaşırlar. اَفْكَارِ الْغَيْرِ مُنَاسِبَتِ Namaza uygun olmayan fikir vadilerinde dolaşılır. Yani başka işlerle meşgul olurlar. Namazda gibi görünüyor ama başka şeyler yapıyor. Yehimune <gülüyor> bir takım hayallerde bulunurlar. Hayal kurarlar. Namazda alışveriş yapar, alır, satar, gelir, gider, oturur, konuşur, cevap verir gibi. Fe yüselmüm minha. Biri gelir diğerine selam verir. Ve la yedri Ne okuduğunu bilmez okuduğunun manasını bir kelime dolsun düşünmez, hatırlamaz. Bir gıyri ve daha başka şeyler. Mimma yedullü alakalı kılletin mubalati biha. Namaza az önem vermeye delalet eden ve diğer başka bunun gibi hususlar da yine aynı şekilde kişinin namaza değer vermediğini ifade etmektedir. Velis Selefi, Selef ulamasının yani peygamberden sonra gelen sahabe tabinin neslinin e, akvarun kesiretün e, selefinde birçok sözleri vardır bu meyanda fil muradi bihazes sehri e, bu ile ilgili ne murad edildiği konusunda selefinde birçok şeyleri vardır, e, düşünceleri vardır sözleri vardır ve kullu zalike min babit temsili bütün bunların hepsi yani bir örneklendirme kabilindendir Tam mesela örnek veriyor. Feen Ebu Aliyeti, eee Ebu Ebu Aliye'den bir rivayette Huvel irtifatü ani'l yemini vel yasar. Febeyl lil musallin ellezîne hum an salâtimsâhûn dedi ya, Namazlarından gâfildirler. O namazlarından gâfil olan kişilere yazıklar olsun. Bu Ebu Aliye diyor ki bu gâfil olmak nedir? Huvel irtifatü ani'l yemini vel yasar. Sağdan sola namazda dönmek. Namazlama değil mi? Kimse bir şey bilmiyor. Ne yaptığı belli değil. Ve katadete Adem'i mübaalat ilmari, salla Yani kişinin e, çok az, hiç değer vermemesi. Çok az değil, hiç değer vermemesi. Namaz kıldım mı, yoksa kılmadım? Namaz kıldı mı, kılmadı mı? Hiç değer vermemesi. Namaz mı kılıyor, başka bir iş mi yapıyor? Hiçbir şey belli değil. Sahundan maksat budur, budur diyor Katade. Ve an İbn Abbas'ın cemaatin İbn Abbas ve başka bir cemaatten de şöyle bir rivayet yapılmış. Tehiruha an vaktiha. Vaktinden çıkartmak, işte, geriye bırakmaktır. Yani vaktini, vaktini çıkarıp ondan sonra kılmaktır. Ve fihi hadisun. Bu konuda bir hadis de var. Ahracehu vahidin arkadaşlar burası ahracehu gayru vahidin hadisle ilgili teknik bir terimdir. Yani bunu birçok kişi rivayet etmiştir manasında. Ahracehu gayru vahidin birçok kişi rivayet etmiştir anlamına gelmektedir. Birçok kişinin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ensal binü el-Kasin bunlardan birisi de Sa'd bin el-Vakkas'tır. Merfuan yani Hazreti Peygamber'e ulaşır bir tarzda rivayet zinciri. Ve قال الحاكم verdiği hakîyü o çok rivayet edenler bir el vahid dedi ya. Ahrace bi'l vahidin. İşte bunlardan birisi Sahih Ibn Edravaz, Hakim Müstedrek'in sahibi, Beyhaki Sünen'in sahibi ve ve ve eee vakıf olduğu sahih bir şekilde bunlar sahih bir şekilde vakıf olmuşlar ki bu hadis sahihtir diye ve an ebil aliyeti ebil aliyeden huve en la yedral meru an kem inserefe an şef'in ve ev an vitri en la yedra yedrel meru kişinin bilmemesidir kem insafı, an ev Yani kaç rekat kıldı? İki, i̇ki kaç tane iki kıldı? Kaç tane bir kıldı? Bir mi kıldı? iki mi kıldı? Bil, bilmez. Kişi bunu bilmez. Bu şekilde namaz kılanlar e, sahun yani namazlarından gafil olanlar anlamına gelmektedir. Ve ve anha sahun ifadesini bir kısım e, alimler tefsir etmişler. Namazdan namazdan sehbetmek şudur. Bir terkiha. Namazı terk etmektir. Ve kale yine şöyle söylüyor. El muradu bil musalline muhtemelen Ebul Ali'ye diyor. El muradu bil musalline namaz kılanlardan maksat el müttesimune bis simmeti ehli salati in uride bir terki et terku re'sen yani namazla namazla nitelenmiş olanlar olanlardır. Ehli salattan namazla nitelenmiş olanlar olanlar olup İyuri de biter ki et terkü Yani bunlar Müslümanlardır. Namazla nitelenmiş nitelenmiştir. Müslümanların temel niteliği budur. Eğer e, terkle terk ifadesiyle doğrudan doğruya terk kastediliyorsa Terki doğrudan doğruya terk kastedilirse bu namaz kılanlardır. Yani namaz kılanlar zaman zaman namazlarını terk ederler. Ra demülfiyali bir külliyeti ve da tamamıyla bir işi yapmamaktır. O da yine terk etme anlamındadır. Ev el musalluun efil cümlesi ve da tamamında namaz kılanlardır din de bir terke terki ahyanın. Yani zaman zaman genellikle namaz kılıp bazen terk edenler bu feveylün lil musalliğin ellezine him an salatim sahun ifadesinin e, kapsamına girmektedirler. Yani e, belli bir dönem namaz kıldı sonra namazı bir üst bütün doğrudan doğruya terk etti veyahut da e, tamamıyla namazı bıraktı veyahut da e, bazen kıldı bazen kılmadı. Bu şekilde bir anlam verilmiş. Ellezina hum riaum. Kimdir bunlar? O namazlarından gafil olanlar aslında Cenab-ı Hak dikkat ederseniz hiç bunun sağa sola başka başka manalara çekmeden hemen Cenab-ı Hak zaten tefsirini yapıyor. Feveyyi lil musallein ellezina hum sahun salatihim bu ellezine ifadesi önceki cümleyi zaten izah ediyor. Kimmiş bunlar? Namazlarından gafil olanlar. Ellezine hüm yura'un. Gösteriş yapanlar, gösteriş için namaz kılanlar. E gösteriş için kıldığını zaten namaza da değer verilmez, okuduklarına da değer verilmez, Allah'ın emrine de değer verilmez, Allah'a da değer vermemiş olur. Yura'unen nase, insanlara gösterişte bulunurlar. Fe yâmelûne hîsû yerev ennâsû ve yerevnehum. Ee, insanlar görsün diye namaz e, eylemini yaparlar, namazı kılarlar. Ve yerevnehum taledem nissenayi aleyhim. Ve o, o insanlar e, insanlara gösterirler. E, namaz kıldıklarını gösterirler. Taledem nissenayi aleyhim. Kendilerini övsünler diye. Bak işte biz de namaz kılıyoruz. Görüyor musunuz? Bu düşünceyle namaz kılarlar. Bu düşünceyle namazlarını eylem İnsanlar görsün diye yaparlar. Ve yemnaunel maun. Kimmiş bu e, namazlarından gafil olanlar? Birinci birincisi şuydu. Ellezinehüm yuraun insanlara gösterişte bulunanlar. E, bir de ve yemnaunel maun. Maunu ma'um dediğimiz zekat, sadaka ve diğer basit iyilikleri men edenler. Bunları yapmayanlardır. Ey ez zekate an el-aliyin kerramallahu ta'ala ve vebni Muhammed ibnül Hanifeti vebni Abbasin vebni Umar'a bütün bunlardan rivayet edilmiş. Ve ahreca cemaatun anibni Mesudin tefsirehu bunun İbn-i Mesud'dan da bir grup bunun tefsirini yapmışlar. O da neymiş? Maun kelimesi bu ma'u vahiru insanların kendi aralarında birbirlerine ödünç verdikleri şeylerdir. Ödünç verdikleri ne olabilir? Mesela komşu geliyor, bir komşudan kibrit istiyor. Veya misafiri gelmiştir, tabak istiyor, çatal istiyor, kaşık istiyor, tencere istiyor ve benzeri şeyler, sandalye istiyor bunun gibi. ki Evet. Bima yuaviruhun nasu beynehum minel gıdri. Ne gibi? Mesela tencere gibi. Tencere gibi. delvi kova gibi. Velfe'si, balta gibi. Ve nehviha. Keser. İşte benzeri şeyler. Yani komşuluk ilişkilerinde ödünç olarak alınabilecek. Komşu işte mesela misafir gelmiştir. Etmek o anda yoktur. Yumurta o anda yoktur. Veya işte bir kahve evde var olduğunu biliyor ama yok. Tuz var olduğunu biliyor. Bilmiyor. İşte bunların hepsi yani bu çok basit seviyedeki iyilikler veya en yüksek seviyedeki zekat ve salaka gibi iyilikler ma'un -um kavramının anlamalarını içerisine giriyorlar. Ve nehviha minne ta'il deyki ev eşyalarından eşyalarından buna benzer şeyler. Ve men o kad yekunu mahzuren fi şeriatı. Bunların men edilmesi hiç şüphesiz şeriatta mahzurludur. Kemaiza üstü aile anil iddirar. Nitekim zorluk zamanlarında, zorluk zamanlarında da bu durum şey yapılmıştır. Yani mecazi manada kullanılmıştır. Yani biz biz şöyle deriz ya o kadar cimri ki işte bir dirhem bile vermekten şey yapılır. Çekinir. Bir dirhem bile vermez veya işte e, hatta halk arasında konuşulur. Derler ki, yani o bitini bile vermez derler. Yani onun şeyi, kemaiza اِزَا اُسْتَغِرَا idrarı Zorluk ve muhtaçlıktan da e, istare anlamında kullanılmıştır bu ifade. يَمْنَعُونَ maun ifadesi. Yani çok basit şeyleri bile hesabını yapar. Yani bir kağıt nedir? O kağıdı vermez. Bir kalem nedir? O kalemi vermez. Vakbīh yani bu bütün bunlar şeriat nazarında da kötüdür. Vakbīh yine çirkindir, fil insanlık yönünden de çirkindir. Yani verdiğiniz kişi Müslüman olsun olmasın yani insanı açıdan da yine iyilikte bulunmak lazım. Kemā izāusto yira halinin dışında istara anlamında kullanıldığı gibi ödünç verme anlamında kullanıldığı gibi insanlık açısından da bu durum kötüdür. Yani e, zaruret halinin dışında bile, zaruret hali yok, yani adam bir bardak su istiyor, zaruret hali yok ama e, onu vermek de, vermemek de yine bir çirkin bir durumdur. Zaruret hali olmasa bile. Ve hu ala ma akraca İbn-i Ebe-i Şeybeti ani zühriyi elmal Kureyş lisanında bu ma'un kelimesinin manası e, İbn-i Ebi Şeyben'in Zühri'den e, rivayet ettiği gibi maldır diyor. Mal. Yani el ma'un, el mal manasındadır. Ve kara Ebu Ubeyde'e ve zeccac ve müberret huve fil cahiliyeti kullu ma fi'him menfa'atun min qalilin el kesirin. Ebu Ubeyde, Zeczat ve müberret gibi dil bilgimleri cahiliye döneminde bu kelimenin yani maun kelimesinin az veya çok kendisinden menfaat bulunan şey, eşya, mal, mülk olduğunu söylemiştir. Kendisinde fayda, faydalanılan az veya çok olan her şeydir demiştir. Ve uride bihi bununla murad edilmektedir. Fil İslam'da ettaatü itaat itaat murad edilmektedir. Yani ve yemne maun eee Allah'ın itaatini, Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan her şey bunun içerisine girer. Sadece mal değil, sadece bir takım iyilikler değil, Cenab-ı hakk ı İslam dininde itaati ifade eden, Allah'ın rızasını ifade eden bütün iyilikler de bu ifadenin, elmaun ifadesinin kapsamına girmektedir. Ra kuturü fe bu kelimenin aslı konusunda ihtilaf edilmiştir. Fakala kutrup asluhu faulun. El maun kelimesinin aslı faul vezinledir. Minel <gülüyor> ma'ni vehuve minel man kelimesinden türemiştir o da ve huve nedir? Es şey Az şey demektir. Ra ile aslıhu denilmiş ki el maun kelimesinin aslı naunetün ma'unettir. Ma'unet kelimesinden gelmektedir. Ve kile huve ismü bu ismi mef'ul olduğu söylenmiş. Min a'ane yu'ynu ve asruhu ma'unun a'ane yu'ynu gelmiştir. Bu da yine aynısı. A'ane yu'ynu ve asruhu ma'unun yani masları ma'undur. Bu da yine a'ane ödünç vermek. Yani ödünç verilen şeyler. Vel favu fi kavli te'ala Cenab-ı Hakk'ın feveylün ifadesindeki e, fa harfine gelince cezaiyet, cevaptır. Cevaptır. ayet kelime de demişti ya Ereytel lezi yükezzilu bittin ve la yahud ve la tahamil miskin feveylün <gülüyor> feveylün feveylün oradaki fa Cevap, cevap falsıdır. Evet. Ver kelamu kerukku minzalika, bu feveilun ifadesi yani kötü olduğu minzalikel <gülüyor> muarrefi bu bilinen şeyden ila muarrefin akva daha güçlü olarak bilinen bir şey hususunda az bilinenden çok olan çok olarak bilinene e, e, yönelik bir ifade oldu. E izahkane da ol vel var haddü bir hazil mesabeti yani yetimi e, itmek kalkmak ona kötü davranmak e, ve yoksunun doyurulması bu seviyede olursa artık siz Fevelün eee dil musallin, erzinehüm an salatihim sahûn. Artık siz bir de bütün bunları yapmamakla birlikte bir de namazı kılmayan, zekatı vermeyen kişilerin durumunu düşünün. Fe ma baalul musalli allazi huve sahin an salatihi, elleti Şimdi diyor ki eee Yetimin yedirilmesine, içirilmesine, doyurulmasına yanaşmayan, ona kötü davranan kişinin durumu, kötülüğü böyle olursa, bir de onun peşine, fema bağılul ve sahin ansalatihiyle tihya imadüddüin dinin direği olan namazından gafil bulunan kişinin, kafir bulunan namaz kılan kişinin durumu nasıl olur? Artık bir de onu düşünün diyor. Yani demek istiyor ki burada namazını önem vermeyen, namazını terk eden kişi ötekilerden daha büyük suçludur, daha büyük günahkardır. Onu ifade etmek istiyor. Hiya imad ettiğin Vel fariqi beynel imani vel kufri mürtekibün lirriyai fiyamali lezi huve şi'obetüm şirk. Bir de bu namaz diyor, iman ile küfrü küfür ayıran bir hususiyettir. Mürtekibin lirriyai fi amalihi, amalihi lezihü ve şi'obetü mineşşirkin. Evet, yani bu bu şekilde e, riyaya, riyaya dayalı olarak namazını kılan kılan kişi, e, bir nevi şirkten bir şubeye düşmüş olur. Ve maniun lizzekâti lezihü hiye, Şefikatı, Şefikatı Salatı ve Kantara is İslam ve Zekatını veren kişi e, İslamın Köprüsü ve e, Namazın Yarısını da e, evet ya Salat Namazın Dengini de Dengini de Dengini de e, engellemiş olur yani Zekatı vermeyen kişi İslam'ın köprüsünü yıkmış olur. Yıkmış ifadesi e, metinde yok. Onu ben ekliyorum. E, çünkü zekat antarat İslam'dır. İslam'ın köprüsüdür. Ve e, namazın dengidir. Namazın dengini de yapmamış olur. Evmâniyum li i'âretişi illezi teârefen nâsı i'âretahu fadlan an-ihrâci zekâti min ve Veyahut da eee bunu yapmayan kişi evmanyonluya iara tesheeyayı ödünç vermeyi engelleyen kişi ki bu ödünç verme işi şudur taarafen nasu iara tehu yani insanlar bu bu bu ödünç verme işini birbirlerine yardımda bulunma işini zaten bilirler gerçekleştirirler gerçekleştirirler fadlen an ikraci zekati min malhi yani bunu yapmayan bir kişi Nerede zekatı yerine getirecek? Bunu yapabilir mi? Yani en basit, özünç şeyleri bile vermeyen kişi zekatını gerçek anlamda verebilir mi? Veremez. Onu ifade ediyor. Fezâke el-ilm ve'ala tekzibi lezî la yahvâ E bu bilinen bir şeyi inkar etmektir. Vel-mâarrefü lehû lezî la yuvâffî. Yine bilinen bir şeyi yapmamaktır, yerine getirmemektir. E nedir bunlar? İşte yani herkesin bildiği, herkesin yaptığı, yani bir e, burada artık daha bir belki e, inanç bile gözetilmez. Yani adam yolda kalmış, e, susuz kalmış, elbisesiz kalmış, muhtaç durumda kalmış. E, burada bile artık bir takım şeyler aranmaz. Bir insanlık yapmak gerekiyorsa, onu yapmak lazım. Yukarıda demişti ya, hem insanlık gereğidir, hem dinin gereğidir. Bunları yapmak lazım. Vel'garedü buradaki mana, maksat şudur. et fi emri hazihir <gülüyor> reza illeti iptela biha kesirün minennas. İnsanlardan çoğunun e, bu tür şeylere müptela olduğu bu, bu rezillikleri ve rezillikleri, rezilliklerdeki kabalığı ortaya koymaktır. Yani e, insanların ee, çoğunun insanların çoğunun yaptığı bu basit bir takım iyilikleri yapmamak çok çirkin bir iştir. Bu çirkinliği ortaya koymayı ifade ediyor ayet kelimeler. Venne <gülüyor> hallam makanet min sima ilmi kezibi bildi. E şüphesiz ki bu durumlar yani yetim e, kimseleri itmek, kalkmak, onlara kötü davranmak ödünç verilecek basit ev aletlerini ile ödünç vermekten sakınmak, min simâ-il bir din. Dini inkar eden kişinin alametlerindendir. Kâne alal mü'minil mu'takidi lehu en yab'u'de anha mü'min itikad sahibi mü'mine gereken şey bu tür şeylerden, bu tür durumlardan uzak kalmasıdır, sakınmasıdır, kaçınmasıdır. Bir merah ile Yetbeyyenu anne ümmi külü nasiyetin etkisi bu bid din. Yani e, şunu insan bilmeli ki e, her kötülüğün annesi dini inkar etmektir. din inkar etmektir. Vermuradu bir mükezzi bir ala haza el cinsu. Bu ayet-kelimelerde ifade edilen ra'yet ellesi bu bid din. Burada dini inkar eden kişiden murat, cins ifadesidir. Yani bunu inkar eden kim olursa olsun, bunları yapmayan kim olursa olsun, cins ifade etmektedir. Bütün herkes bunun içerisinde yapmayanların tümü bunun içerisine giriyor. Ve işareti Latum تُمْنَعُ مِنْهُ كَمَا لَا Yani bir takım şeylerin şunları, şunları, şunları yapmayan diye e, nitelendirilmiş olması e, diğer e, insanları diğer diğerlerini bundan kurtarmaz. Bunları bundan engellemez. Yani bunu kim yapıyorsa yapsın bu ayetin anlam alanı içerisindedir, kapsam alanı içerisindedir. ister mümin olsun, ister olmasın. Faqire ve Ebu Cehl yine denilmiş ki bu Ebu Cehil'dir bu kişi. وَكَانَ وَس۪يًّا yetimin bir yetimin vasisiymiş. فَاتَاهُ اُرْيَانًا o yetim o Ebu Cehil'e çıplak olarak gelmiş يَسْأَلُهُ min مَالِ نَفْسِهِ kendi malından istemiş فَدَفَاهُ def'an şeni'an çok çirkin bir şekilde onu kovmuş Ebu Cehil وَقَالَ اِبْنِ جُرَيْجٍ هُوَ اَبُوا سُفْيَانُ İbni Cüreyş de demiş ki bu kişi Ebu Sufyan'dır Nehre cezuren bir deve kesti. Feseelehu yetimün rahmen bir yetim ondan bir parça et fakaraahu bir bi'asabı Asasıyla yani bastonuyla sopasıyla o kişinin başına vurdu, başını kırdı. Ve kıyle el velid ibnül muğiretü, velid muğiret olduğu söylenmiş. Ve kıyle el asu ibnü vailin, as Vail, olduğu söylenmiş. Ve kıyle amr ibnü amr bin Ayd, olduğu söylenmiş. Bakire munafık, bakirun cimri bir münafık olduğu. Kim olduğu belli değil. Ve al-cemil hazil hazil akvar bütün bu sözlere göre, bütün bu sözler ışığında eee yakunu ma'inen yakunu ma'inen ve haynezin evet yakunu ma'inen. Yani bütün bu sözler ışığında bu yetimi yetime kötü davranan kişi yakunu ma'inen. Aşırı giden kişi olmuş olur. Aşırı giden. Rahine izin fel kavlu bi enne s-sahine ani salati Bu durumda namazından gafil olanlarla ilgili söz el-mura'in gösterişçi olanlardır. Eylem yine aynı şekilde muharrefun bu da bilinmektedir. Mura'iler olduğu bilinmektedir. Namazlarından gafil olanların mura'iler olduğu bilinmektedir. Sunmak ile sonra şöyle denilmiş Fevayülülü Musallim, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Allah e, bir takım manaları var bunun. İza ulüme ennaha lehum kabi e, şu manadadır bu fevayülülü Musallin ifadesi. İza e, ulüme ennaha lehum kabi hun, lehum fevudiyal Musallin'e mevdiat damiri. İza ulüme bunların durumunun çirkin olduğu bilinince fevayül lehum, onlara yazıklar olsun tabu diyor musalline merdiat zamiri. Musallin kelimesini e, zamirin yerine koydu. Zamir de o hüm zamirdir. Fe'lün lehum aslında diyebilirdi ama fe'lün lil musallin dedi. Kelaletin Allah'ın nehum mal ittisaf bi'tekzibi, bi'tekzibi muttasifuna bi hazir eşyay'i eiden. Bu niçin hüm zamirini getirmedi de fe'lün lil musallin dedi? Fe'lün lehüm cemedi de teveilün li'l musallin dedi. Bu da şunun için. Burası önemli arkadaşlar. Eee delaleten ala annahum ma'a'l ittisafi bi't taksibi şuna delalet etmek için. Onlar malum ki inkâr etmekle nitelendirildiler. Eee muttasifuna bi hazi'l eşya'i iden yani dini inkar etmekle nitelenen kişiler, nitelenen kişiler, nitelenmiş kişiler, ayet-kerimede belirtilmiş olan kişiler bu bu hususları da yaparlar. Yani yetime, yetime kötü davranırlar, namazlarına riayet etmezler. Bu bu nitelikler de o dini inkar eden kişilerin nitelikleridir. Ve ceale da'duhun elfae vecihale bağdühüm elfae fi feveylün bazıları bu feveylün aslında kelimenin aslı veylündür oradaki fa e, fa'nın e, manası şudur alal atf il mezkur sebebiyeti yani sebep e, sebebiyeye e, sebebiyye olarak bilinen atfa yöneliktir yani o nedir sebebiye olarak bilinen atıf maunu yani küçük iyilikleri yapmayanlardır. Buraya yönelik. De bu küçük iyilikleri yapmayanlara yazıklar olsun da denilmiş. daha hazır şu yak dedi ittihâdel musallîne vel mukezibine. Bu bakış açısı e, namazı gafilce kılanlarla dini inkar edenlerin aynı noktada toplandığını aynı e, kişiler olduklarını ifade etmektedir. Yani demek ki namazlarından gafil olanlarla dini inkar edenler, dini kabul etmeyenler aynı kategoride değerlendiriliyor. Buna göre, bu, bu izaha göre. Ve aleyhi, e, yine bu durumdandır. El muradu bihim el münafikûne feveynün lil musallîn diye geçiyordu ayet-i Bunlardan o Taweelü'lü musallin ayetinden maksat münafıklar olduğu da söylenmiş. Bel rüviyya itraqul kâlibi annehüm el Yani bu sözden mutlak manada anlaşılan münafıkların kendileri olduğudur. An ibn Abbasinda Mujahidin ve İmamu Malikin ve kara fil bahr yadûl alayhi fil bahr dediği de bahrul muhit. Bu da bir tafsir. El lazinahüm râun. Bu dini inkar edenler, namazı gereği gibi kılmayanlara münafıklar olduğu da söylenmiş. Bu münafıkların temel niteliklerinden birisi de elazinya yura'un Bunlar riyakarca davranırlar. Namazlarını gösteriş için kılık kırlar. Kıl kıl Veya suhu en yura de bir musalline ala ittihadin mükellefuna bir salati, ve al küffaren gayr münafikine bir sehvim amis salati terküm iyya ha bir Şunun söylenmesi de lazienehum yurauna ifadesinden şunun söylenmesi de doğrudur. Eee el salati. Yani namazla mükellef olanların e ifade edildiği de yani Müslümanlar edildiği de e ayet kelimeden anlaşılmaktadır. Ve lekuffare me zeyru münafiqun bi sehrhim ve bi sehrhim yani salati eğer kafirler olduğu ifade edilirse yani münafıklar değil de kafirler olduğu bu kafirlerin namazlarından gafil olduğu ifade edilirse telkuhum iyyaha bil kullukulliyeti. Yani namazlarından gafildiler, hiç namaz kılmazlar manasındadır. telkuhum iyyaha, yani iyyaha ha orada salata gidiyor. O namazı bütünüyle terk, etmek, terk etmeleridir. Yani namaz kılarken namazlarında gafil olanlar değil de, namazdan habersiz olanlar. Hiç namaz kılmayanlar manasına gelmektedir. Ve yeltezimul kavlu ve annel kufara mükellefune bir furu mutlaka. Bu ifade şunu ifade belirtmektedir ki kafirler de e, ibadet ve muamelet esaslarıyla mutlak manada mükellehtirler. Ama onların e, böyle bir derdi namaz diye bir dert derdi yok. Ve al terade abu hayyan zariker <gülüyor> vece. Abu hayyan yani bahru muhit sahibi olan müfessir bu anlayışla karşı çıkmış. Hayır demiş, onlar değildir. بِيَنَّ تَرْكِبَ عَلَيْهِ تَرْكِبٌ غَرِيمٌ Çünkü bu şekildeki bir yaklaşım, bu şekildeki ifade tarzı garip bir ifade tarzı, tarzıdır. وَهُوَ بْكَاْقَوْلُكَ Bu şu, senin şu sözün gibidir. اَكْرَمْ تُلَّذِي يَزُرُونِي فَزَالِكَ لَذِي يُحْزُنُوا Bu aynen şuna benzer. Şu ifadede anlatmak istenen mana gibidir. O mana da şudur. Beni ziyaret eden kişiye ikram ettim. Ettim. lezi yuhsino ileye. Bana iyilikte bulunan, iyilikte bulunan kişiydi o kişi. Yani toplumu bana verecek olursak şöyle dememiz gerekir. Bana iyilikte bulunan kişiyi e, ben ziyaret ettim. E, evet. Bana ikramda bulunan, bana iyilikte bulunan kişiye ikramda bulundum. O da beni ziyaret etti. Yani beni ziyaret eden ve benim kendisine ikramda bulunduğum kişiye ben ikram ettim şeklinde bir ifade olur ki diyor ki hayır ayet kelime bunu kastetmiyor. Ver mi tabadiru ile zihni minhu el nefzalike merfuun Zihnimize ilk etapta akla gelen e, zalike ifadesinin müktada olmak üzere merfu olduğudur. Daha takdirin nasbi bi nefuma anlamında düşünürsek e, bir atfi. Yani önceki cümleye cümlenin mefhulu olduğu düşünürsek يَكُونَ takdiri Bu durumda fezalike ifadesinin takdiri şu olur. اَكْرَمْتُ الَّذِي يَزُورُنِي فَا اَكْرَمْتُ ذَالِكَ ile ile اِلَيْي Beni ziyaret eden kişiye ikramda bulundum. Binaenaleyh o kişi, benim ikram ettiğim kişi bana iyilik eden kişiydi gibi muğlak bir cümle olur. ''Ve ismi işareti fihi gayru mütemekkinin e, temekkene ma huve fesihun iz la hacete ileyhi belir fesihu ekremtüllezi yezirü yezirunu fellezi ileyhi'' Buradaki zalike ismi işareti ''fihi gayru mütemekkinin'' yani uygun olmayan bir konumda olmuş olur. ''Temekkene ma huve fesihun'' fasih olmayan bir ifade yani belir olmayan edebi olmayan bir ifade olur. Eğer öyle olmuş olsaydı Fezalik ifadesi kullanılmazdı diyor. Çünkü la hacete ileyhi buna ihtiyaç yok olmazdı o zaman. Halbuki diyor fasih olan edebi olan cümle şudur. Normal kurulması gereken şu şudur, şudur. Şu şekildedir. Ekrem tüllezi yezuruni fellazi yuhsunu ileyhi Bana ikram eden kişiyi kişiye ikramda bulundum. Evet. Ekrem tüllezi yezuruni Beni ziyaret eden kişiye ikramda bulundum. O kişi bana iyilikte bulunmuştu. O yüzden ben de ona iyilik ettim. Cümle bu şekilde olması gerekir. Ev ekremtüllezi yezürünü feyuhs ve yahsunu ileyye Veyahut da şöyle söylenir. Edebi bir cümle. Şu şekilde kurulur. Bana iyilikte bulunan kişiye ikramda bulundum. Ve yani beni ziyaret eden ve bana iyilikte bulunan kişiye ikramda bulunduğum şeklinde kurulur. Vakıyla yine denilmiş ki yine ismel işareti hüne mukhamun lil işareti ila boğdil menzileti fişşerri vel fesad. İsmi işaret ifadesi yani zalike ismi işarettir biliyorsunuz. E, mukhamun lil işareti e, işaret için araya konulmuştur. İla boğdil menzileti fişşerri vel fesad. Böylesi niteliklere sahip olan bir kişinin Kötülük ve fesattaki e, durumunun Allah'a itaatten ve dinden uzak olduğuna bir işaret, e, işareti ifade etmek için bu zalike, işte o, o kişi var ya, onu iyi tarayın. O kişi ne kadar haktan, hakikatten, Allah'ın dininden uzaktır. Fezalikellezi yedi ol yetin ve miskin. Bu nitelikte olan insanlar. Feteemmel, sen bunu düşün. Bu son, son cümleler tamamen İrab'la ilgili biraz boğulmuş bırakmış yani. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar.